91 numaralı konu Ebu Talib vefat ettiğinde Hazreti Peygamber'in kavmini İslam'a davet etmesi. Evet, Ebu Talib hastalandığında Kureş'ten içlerinde Ebu Cehil'in de bulunduğu bir grup Ebu Talib'in yanına girerek şöyle dedi: "Senin kardeşinin oğlu Rasul-ü Ekrem'i kastediyorlar. Bizim tanrılarımıza sövüyor." Şöyle diyor, böyle yapıyor. Numaralı konu: "Eğer çağırır da bu işi yapmaktan onu ne edersen çok iyi olur." Bunun üzerine Ebu Talib Hazreti Peygamber'i çağırdı. Hazreti Peygamber Ebu Talib'in yanına geldi, eve girdi, Kureyşliler ile Ebu Talib arasında bir kişinin oturabileceği kadar bir mesafe vardı, Ebu Cehil, Hazreti Peygamberin Ebu Talib'in yanına oturması halinde Ebu Talib'in ona daha şefkatli olabileceği korkusuyla kalkıp o yeri kapattı, Hazreti Peygamber de amcası Ebu Talib'e yakın oturabileceği bir yer bulamadı, kapı yanında oturdu, Ebu Talib Hazreti Peygamber'e, Ey yeğenim, nedir bu durum, kavmin senden şikayet ediyor, iddialarına göre sen tanrılarına küfrediyor, onlar hakkında ileri geri konuşuyormuşsun, meclistekiler birçok şeyler söylediler, sonra Hazreti Peygamber konuşmaya başladı ve şöyle buyurdu, amca, ben onları sadece bir tek kelime üzerinde anlaşmaya davet ediyorum, o kelimeyi söylerlerse şayet, Araplar onlara baş eğerler, Acemler de cizye verirler, Kureyşliler Resulullah'ın bu sözleri üzerine sevinerek şöyle dediler, bir kelime mi istiyorsun, babanın başı üzerine yemin olsun ki sana on kelime bile verir. Söyle nedir o kelime, Ebu Talib de, ey yeğenim, o istediğin kelime nedir, dedi, Resul-ü Ekrem de, o kelime la ilahe illallah'dır, dedi, bunun üzerine onlar ürkerek ayağa kalktılar, elbiselerini sikerek şöyle dediler, o mabudları bir mabud mu kıldı, kesinlikle bu hayret verecek bir şeydir, Saad 38.5 bunun üzerine bu surenin 5. ayetten 8. ayetine kadar olan kısmı nazil oldu.